Melih Aşanlı. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Bize kırsallardan bağlanıyor kendisi. Ee, Geleneksel Yapı Teknikleri Doğal ve Ekolojik Yapı Rehberi kitabının sahibi, kitabın yazarı. Ee, Yeni İnsan Yayın Evi'nden çıktığı kitap. 2016'da çıkmıştı değil mi? Geçen sene Melih. Evet, geçen sene. Evet, bugün biraz hem bu kitaptan da konuşmak istiyorum. Ben çünkü çok değerli bir... ...kitap olduğunu düşünüyorum. Birçok aydınlatıcı bilgi barındırdığı için. Diğer yandan da senin atölyelerin önümüzde var. Onların da içeriklerinden konuşmak istiyorum. Öncesinde bir seni böyle kısaca tanımayanlar için... ...veya işte bilen ama az bilenler için bir kısa tanıtım rica ediyorum senden. Tamam. Biz de yedi yıl önce İstanbul'dan koşarak kaçanlardınız. <gülüyor> Ee, eşimle birlikte. Marmara Güzel Sinatlar Mevzu'myuz ikimizde. Ee, tasarımla alakalı bir takım işte e, dertlerimizi şehirde bulamayınca Hadi dedik, kendi firmamızı kuralım. Yola çıkalım ama Anadolu'da olsun bu. Ee, İstanbul'da yeterince zaten bu iş yapılıyor. Biz de yollara düştük. Birkaç yıl Ege'de dolandık. Bir 4 yıl kadar, 5 yıl kadar aşağılardan oralarda yaşadık. Sonra Kaz Dağları'na çıktık. Tabu meyandı da e, kurduğumuz firmada e, çalışmalar devam etti, topladığımız bilgiler arttı, İstanbul'daki e, tecrübeler, okuldan öğrendiklerimiz. Ha dedik o zaman e, Haymonya'nın, hani kurduğumuz firmanın ilk paylaşım kısmı bir kitap olsun. Çünkü bu eğitim kısmı da e, bu yıl ilkini yapacağımız eğitim kısmında bizim e, beş yıl önce programladığımız, hani nerede böyle bir şey de yapmamız gerekiyor bilgi aktarımı paylaşımı yaparız diye planladığımız bir şeydi. Hı hı. Geçen yıl kitapla başladık. İşte bu yıl bir blog yazmaya başlayacağız diye bir giriş yaptık. Ee, i̇lk eğitimleri yaptık. Tabii iki kişiyiz. Ee, çok fazla destek veren var. Çok sağ olsunlar arkadaşlar. Ama yavaş gidiyor biraz. Ee, yetişemiyoruz. Ee, geçen yıl bile üçüncü kişi katıldı. Bir bebeğimiz var. O bizi biraz daha hı hı. yavaşlattı. Mecburen, evet. Bakalım ileride ne olacak? hani e Hedeflerde şeyler var ya, daha çok eğitim. Aha. ikinci kitabın tamamlanması gibi bir takım çalışmalarımız var. Evet, ikinci kitapta yolda yani, geliyor aslında. Onu daha beni ee, vermiş olalım. İnşallah, yani ben biraz karışık yazıyorum. Böyle biraz oradan, biraz buradan. Hangisi önce bitecek bilmiyorum ama sanırım gene ustalıklarla alakalı, biraz gene gelenek ve ustalıklarla alakalı bir... E, kitabı bu, bu kış yani karlar eğer geçen yıl gibi böyle güzel yağarda bizi eve hapsederse hı hı. bitecek. E, şimdi bu e, geleneksel yapı teknikleri doğal ve ekolojik yapı rehberi e, kitabının içeriğinden de biraz bahsetmek adına şimdi aslında kendi evini inşa etmek onu her detayıyla düşünmek fikri çok çekici bir fikir yani e, son yıllarda da aslında çok Revaçta olan bir fikir gibi geliyor bana benim gözlemlerimle. Ee, ve senin iddia ettiğin şey de aslında senin de e, desteklediğin şey de bu kitapla aslında bu hep vardı değil mi? Yani bu e, zaten hep evler imece usulüyle veya işte yardımlaşarak tek başına zaten ev yapılıyordu bu yakın tarihe kadar. Aslında bu birazcık daha bunu hatırlatmak adına bir e, girişim mi oldu acaba senin bu hem eğitimlerin hem e, kitabının içeriği açısından? Evet yani biz özellikle ben geleneksel e, Türk sanatının uzunuyum e, böyle bir duruşum da var kitabın isminde geleneksel koymamızın sebebi bu zaten bu bilgi Anadolu'da var ve Anadolu'da işin ilginç yanı birçok e, kültürden e, sentezlenmiş çok güzel bir bilgi var hı hı. Daha günümüzde değil köylerde e, bütün herkes kendi evini kendi damını, kendi başına yapabiliyor. E, tabii bu biraz daha ticari e, son dönemde. Yani kendi evini yapamazsın mühendis olman lazım, kendi evini yapamazsın memur olman lazım hı hı. E, gibi bir takım e, problemler yaşanıyor şehirde. Bu hepimiz yani bize de benzer bir eğitim verdiler. işte. Siz aslansınız, siz kaplansınız gibi e, yaklaşımlar oldu sonuçta hepimiz aynı eğitimden geçtik. Hı hı. E, ama değil, e, dikkatli olunduğunda, yeterince emek verildiğinde, e, iyi bir birliktelik olduğunda Başını sokacak bir evi herkese inşa edebilir ki bu insan psikolojisi için de iyidir. Kendi evini yapmak e, e, iyidir. insana iyi gelir. Toprakla e, uğraşmak iyi, e, faydalıdır yani. Peki bunun yani geleneksel yapı teknikleri diyoruz. Bir de hani doğal ve ekolojik yapı rehberi diyoruz aslında. Yani e, doğal ve ekolojik yapan şey ne o noktada? Şimdi aslında e, köylüden yola çıkarsak. Köylü evindeki malzemeyi, yani en yakınındaki malzemeyi kullanıyor. Bunun birçok sebebi var. Birincisi mesela biz Kaz Dağları'nda yaşıyoruz. Kaz Dağları'nda yaşayan bir ağaç Kaz Dağları'nın sakini. Hı hı. Bu ağacı kullandığımızda bu ağaç buranın böceklerine ve hastalıklarına karşı doğal olarak dirençli. Çünkü... Gerçek ev sahibi o. Hı hı. Biz ama bugün Rusya'dan ya da İtalya işte Ukrayna'dan çam getirdiğimizde o buz gibi ormanlarda hiç böceksiz, hiç bakterisiz yaşayan o tertemiz, pırıltılı lezzetli ağaçları bu topraklara soktuğumuzda orada buradaki böcekler ve mantarlar için evet, lezzetli bir yemek sunuyoruz. Hı hı. O ağaç da bunu tanımıyor. Köylünün yaptığı ise böyle bir imkanı yok. Ee, aynı zamanda bir de e, şey daha da pratik olmak zorunda. Yerelden, yereldeki toprağı kullanıyor. Oradaki toprağı işlemeyi öğreniyor. Hı -hı. Yerel ağacı kullanıyor. Bölgede çıkan taşı işlemeyi öğreniyor. Mesela bu, bu anlamda ekolojik. Ee, Şehirlere uzaklıklarından dolayı ve mesela bizim köye 1980'lerde elektrik gelmiş. 80'lerde. Ee, dolayısıyla yapay bir malzeme alma şansları da yok. <gülüyor> Özellikle son yüzyıldır yıldır hani, e, bu yapay malzemelerle şu dönem bile çok da kullanmıyorlar. Eski alışkanlıklarına devam ettiriyorlar. bugün de doğal, doğal malzeme kullanılıyor. Hı hı. Ekolojik ve doğal malzeme başka şeyler. Yani, e, biz de biraz burada karıştırılıyor. Yani evet. Daha duygusal yaklaşıyoruz Türkiye'de. Hı hı. Ekolojik ayrı bir şey. Doğal ayrı bir şey. E, ekolojik dediğimiz zaman bütün dünyada Toplamda sizin karbon sayınımıza bakarlar. Karbon ayıtıcınıza bakarlar. Hı hı. Kullandığınız malzeme çok önemli değildir aslında. Sizin toplamda ya da bir bina yapacaksanız o binanın ömrü boyunca öngörülen karbon sayınımı daha değerlidir. Hı hı. E, fakat Türkiye'de bu çok bilinen bir şey değil. Biz doğal malzeme kullanıyoruz. Ekolojik mimari altında. Mesela işte 8 futbol sahası büyüklüğünde toplam işte ortalama 60 yaşında ağaç kesiyoruz. Evet. Ahşaptan ev yapıyoruz ve diyoruz ki ekolojik. Evet. Değil. Bu zararlı. Bu bir kıyım aslında artık o kadar zengin Hı hı Evet. Ee, doğru söylüyorsun. Çok ciddi önemli bir ayrım bu. Ee, yani bir yandan da bu malzemelere erişmek kolay mı yani evet işte köyde köylüler zaten hani malzemelerden var olan malzemelerden yapıyor ama şu anda işte evin bir de şöyle olsun Burası böyle olsun birazcık daha hani e, Konfor e, tarafı da düşünüyor ya işin e, o anlamda çok işlevsel olabiliyor mu yani uygulanabiliyor mu bu malzemeleri bulmak tedarik etmek benim, yani şöyle benim böyle şöyle bir iddiam var hani, e, ekolojik demek ya da e, sağlıklı ve doğal bir yatır sürülmek ya da işte çamurun pisliğin, tozun, toprağın, böceğin içinde yaşamak demek değil. Hı hı. E, tasarım yapıldığı takdirde ki bizlerin görevi bu. E, bir böyle bir item aldık. <gülüyor> i̇yi tasarımla, iyi planlamayla e, konforlu evler yapıldık mümkün. Yani bu çok, çok iyi örnekleri var. Eniştik Türkiye'de başlasa bile dünyadan yalnız iyi örnekleri var. E, ve sağlıklı evde yaşamak yani sağlıklı evde bir gece bile geçirmek ...ciddi anlamda fark yaratıyor. <gülüyor> Ama evet. biz yani... ...prim olarak bizim müşterilerimizle... ...yaşadığımız bazı sorunlarımız var. Mesela taş ev. Hı hı. İşte e, daha doğal olsun diye... ...taş ev talebi var. E, bu, bu, bu, bunlar... E, bunu kırılması gereken bir takım... Kliş, ...klişeler aslında. Taş evin nesi? Yani, taş ev e... sürece... E, ...taş ocağı açılacak. Hı hı. Yani, e, biz yol işlediğimiz sürece de... ...taş ocağı açılacak. Hı hı. Bir şey isterken aslında biraz daha böyle düşünmemizin vakti geldi diye düşünüyorum. Evet ve bir yandan da bulunulan ortamı göre de düşünmek gerekiyor dediğin gibi. Yani bununla ilgili sana soru da sorulduğunda herhalde bu şekilde bir bakmak gerekiyor. Nerede yaşıyorsun, nasıl bir iklimdesin, nasıl bir bitki örtüsü dahilindesin? Yani o bağlamda hareket etmek gerekiyor herhalde değil mi? Aslında ezberler yok bu anlamda. Yok. Tabii ki öyle ve aynı zamanda biraz da boyun eğmek gerekiyor. Yani manzarası güzel diye arazinin en riskli bölgesine, hmm. e, en zor bölgesine ev yapmak demek... E, ...o evin maliyeti kadar hmm. ve, e, oraya temel yapmak demek bazen. Evet. E, burada biraz boyun eğip tamam manzara izlemek yerine doğayı yaşamayı tercih ettiğiniz zaman... Hmm. azaltıyoruz, e, maliyet biraz azaltıyoruz. Bir de artık e, şöyle gerçekler var. Yani antik dönemde yaşamıyoruz ki, bir tanesi bir ton büyüklüğünde olan e, taşları alıp evet. sağlam bir temel <gülüyor> yapabilelim. Hı -hı. Yani bizim inşaatlarımızda 400 kişi, 500 kişi çalışmıyor ki, 5 yıl, 7 yıl inşaatlar sürmüyor ki. Biz o anlamda statik üzerinde güçlü bir yapı istediğimizde betona vermek zorundayız. Evet. ...daha yapılar yapılan iştenmenin... Ee, tasarımlar ona göre... ...tasarlanmalı... ...diye düşünüyorum. Hı hı. Evet yani bir yandan bu kitabın ve senin eğitimlerin de... ...böyle bir özelliği var. Yani sadece... ...buna bu uyar, şu malzemeyle... ...şu kullanılır, şöyle yapmak gerekirden... ...ziyade nasıl düşünmek gerektiğiyle de... ...ilgili çok... ...ciddi bir kafa açma olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü herhalde... ...en temeli bu aslında işin. Ya aslında... Sadece bu ama biz e, çağrıya çıkıp da şey deseydik, e, işte bakın size doğada, doğada neler yapabilirsiniz onları göstereceğiz. Biraz hı hı. da tasarımdan bahsedeceğiz. E, çok bir sonuç alamazdık. Ahşap işin aslında e, bahanesi, ahşap yapı. Hı hı. E, biz burada bir yapı inşa etmeyeceğiz, etmemeye çalışacağız daha doğrusu. Ama kalabalık olduğumuz için tabii ki bir yapı ortaya çıkacak. Daha çok e, malzemeyle tanıştırmaya çalışıyoruz herkese. Ekolojik mimari eşittir, eşit vicdanlı tasarımdır aslında. Yani malzemeyi nasıl kullandığınız, ne kullandığınız daha önemlidir. E, burada da e, bunu yapmaya çalışacağız. Evet. Ne yapacağız? İşte biraz doğayı anlatacağız, biraz malzemeyi anlatacağız, biraz yeryüzünü anlatacağız. E, toprakta taş da anlatacağız. ...biraz tasarım oturacağız, minik atölyeler var... ...biraz düzasınatlar prensibiyle çalışacağız... tasarım yaptıracağız... Ee, ...çağrışımlı fon derslerimiz olacak... ...hani hafif biraz... ...oyuncaklı olacak işler... Evet bu bahsettiğin... E, ...ormanda ev yapım atölyesi değil mi... ...Kaz Dağları'nda... Bu, e, evet, evet. ...onu da söylemiş olalım... ...1-9 Temmuz arasında bir eğitim var... ...bir de 14-22 Temmuz arasında... Ee, evet. Sanıyorum bu yarın yani 1 Temmuz'da başlayacak olan eğitimi zaten doldu aslında. Doldu. Ee, 14-22 Temmuz'a hala var mı yer yani başvurabilirler mi? Ee, bak dün dün baktım baktığımda hala vardı Hı -hı. Ee, şu sıralar biraz mailleri geç. Net cevaplıyoruz. E, Araize hazırlıkları var. Hı -hı. E, ama şey, yer var. Hani böyle aman aman biz de katılacağız diye zaten arkamızda kuruluk olmuyor maalesef. Evet tabii. E, 14 de var. E, onun şeyinde de tanıtım böyle minik metninde de şey yazıyor zaten. Az önce söylediğinde bağlantılı geldi. O yüzden söyleyeceğim. El aletleriyle sadece ahşap, toprak ve taş kullanılarak yapılacak bir ev. Beton, market, elektrik yok. Kasaba uzak, tüm... Evet. Tüm üniversite öğrencileri burslu diye de bir e, ekstra not var. Yani şimdi üniversite konferanslarında e, şeyi çok e, talep çok iyiydi. E, Derdimiz zaten burslu almaktı. Aslında genel ister ki tamam yani öğrencinin bütün masraflarını karşılayalım. Biz hı hı. eğitim ücreti almayacağız, sadece e, yemek ücretiyle buraya gelecekler. Hı hı. E, öğrencilerden e, inşallah önümüzdeki dönemde bunu yüzde hiç ücret almadan Hı -hı. bir kısmını yine 100-100 eğitim bursuyla yapmayı planlıyoruz. Hı -hı. Hani hedefimiz biraz öğrenciler aslında ve ya kırsalda yaşayanlar. Onlar evet. çok değerli bizim için. Katılım formlarımız biraz sıkıcı. Bazı şeylerde %100 burs da verdiğimiz oluyor. Hani tamam sen gel, bu sevin bizi birkaç haberimiz var işte Test çalışmalarında bize kullanacaklar. Hı hı. E, buradaki verileri bir yüksek lisans tezi olarak değerlendirecekler. Hı hı. E, o yüzden hani dedik ki biz sadece öğrencilere gidelim aslında. Ağırlığımız öğrenciler olsun, mimarlar olsun, güzel sınıflar öğrencileri olsun. Bu işte kim ilgilenmek istiyorsa onlar olsun dedik. Evet bir anda. Herkese birer testere, herkese birer keser, herkese birer <gülüyor> çekiç, herkese birer test de aldık. Hazırsınız. E, kocaman bir tane masa yaptık. E, <gülüyor> destitü gibi bir durumumuz var. Aha. Yani çok da fazla yaygın değil Türkiye'de sanıyorum değil mi bu tip atölyeler? Çünkü çok kapsamlı. Bu 9 gün sürecek bir eğitim. 8-9 günlük bir eğitim. Evet. Bir iki eğitimimiz var. İşim tasarım yani kısmında o işlenecek gibi. Hı hı. O yaratıcı kısmında o olacak. İşte Berkay var. Ahmet Betikay. Evet. O atakip şey yapacak doğayı biraz anlatacak gibi buradan bir iki arkadaşımız var nasıl yapılmıyor nasıl başarısız olunuyor diye akşam sohbetlerinde insan yapamadıklarını anlatacak çok önemli çok önemli bir nokta gerçekten biz nerede başaramadık evet. neyi yanlış yaptık kısmı var onlar Hı -hı. anlatılacak biraz yani şey istedik Birlikte tamam bu evi inşa ediyoruz değil de hı hı. işin mutfağını biraz öğrenelim diyelim dedik burada. Yani, tamam Gün sonunda ya da 9 günün sonunda gerçekten hiçbir şey imal giymeyi bilir ama dolu dolu geçsin istedik. Evet yani hem eğitim bir de şimdi tekrar kitaba dönecek olursak. Ee, bu kitabı al yani okuyanlar işte hatmedenler ya da senin eğitimlerine gelenler vesaire hani gerçekten işte kırsala dönmeyi düşünen veya kırsalda şu anda zaten hali hazırda yaşayan insanlar için evini yapabilecek kıvama ya da işte evini yapacak ustaya derdini anlatacak kıvama gelebiliyor mu? Bence geliyor çünkü. Bir yıl içinde babamın çok önemliğini yaşadım yani gördüm. Hı hı. Zaten kitapta bir mail adresi var. Ee, ben derim ki takıldığınız konuda bana mail atın. Hı hı. Ee, oturalım tekrar tartışalım. Ustalarınıza verin, e, ustaların telefonunu verin arayalım konuşalım. Full danışmanlık, yani, danışmanlık gibi. <gülüyor> danışmanlık gibi bir yere aslında gidiyor yani kitacı kitapla bitmiyor devamlı bir iletişim hali var. Bu bir dayanışma, bu bir e, aslında bizim hani harmoniye bir dayanışma merkezi. Hı hı. E, böyle olsun istiyoruz. E, sürekli meyillişelim istiyoruz. E, bir mesela bir başka eğitimi de kendi sistemimizde paylaşıyoruz. Bir, birinin sorunumuz sitemizde paylaşıp o soruna çare olacak kişiyle buluşma sağlamaya çalışıyoruz. E, Vaktimiz olduğunca her soruya cevap veriyoruz, oturuyoruz, araştırıyoruz. O soruları topluyoruz, o soruları tekrar e, listeliyoruz, üzerlerinde çalışıp çözümlerini yolluyoruz hı hı. gibi bir e, sistemimiz de var. Hani Çok... Bir ağırlılık bizim için önemli. Hani bu eğitime geleceklerle de mesela bir e, WhatsApp grubumuz, bir mail grubumuz olacak hı hı. ve hep bir arada kalmak, i̇şte, e, bir sorunları olduğunda, birimizin bir sorunu olduğunda bunu gruba yaymak ve burada oturup onun tartışmayı açmak önemli. Evet çok, çok doğru söylüyorsun yani sadece o anda kalmak değil sonrasında dön enstitü mantığında çok değerli bir durum. Bir yandan da e, her sene olabildiğince eğitim vermeye çalışıyorsunuz. Bir yandan kitabı ulaşan insanların sayısı da artıyor. Bu konuya kafa yormaya başlayan insanların sayısı da artıyor. Sence bu konuyla ilgili yani kendi evinin inşasında söz hakkı olan... E, ...elini taşa veya toprağa bulamış insan sayısı artıyor mu gittikçe nitelikli anlamda? Ne düşünüyorsun bu konuda? Türkiye bazında konuşuyorum tabii. Bence artıyor. Ee, daha şimdi e, Kırsal'a ilk geçenler... 5-7 yıl önce e, ilk hareket edenler güzel bir e, yön verdi ve başarısızlığa uğradı. Hı hı. Aslında e, bugün o başarısızlıklar da bize bilgi olarak e, veriliyor. Yani elimizde var. Hı hı. O kitap da e, öyle bir şey aslında. Hani e, bunun yazılması 3 yıl sürdü, biriktirilmesi 2, censürü işte falan e, ve. Aslında ben sadece o anlamda bir sözcüyüm. Burada kocaman bir aileyiz. Hı hı. Ee, ve bu aile e, her girene bir bardak çay ısmarlıyor Türkiye'nin her yerinde. Hı hı. Ee, ve hep bir sonrakinin daha iyi, daha doğru olmasına e, çalışılan, bunun kararını verilmiş. Böyle sözsüz, yarısız bir anlaşma var sence Türkiye'deki ekolojik camiadan bahsedersin. Hı hı. O yüzden de hep daha iyi oluyor. Daha bir yayılacağına inanıyorum. Şimdi bu yıldan çok konferans vardım üniversitelerde. Bir kısmına hatta yetişemedik. inşallah senaya tekrar bu Eylül döneminde tekrar bir tur atmamız lazım. Hı hı. Tatlıyı planlıyoruz. Liselerden dahi talep geliyor. Ne Müşket güzel. Liselerinden. Katılım çok. Üniversite öğrencilerinin bu kadar katılması bende çok değerdi. Onlar bundan sonraki asıl top onlarda da yani. Biz artık ...onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yaptığımız şey aslında bu. Hı hı. Ee, yapacak olan onlar. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Evet. <gülüyor> Göreceğiz. Evet. Melih bir de ben işin ekonomik tarafını sormak istiyorum. Yani eminim merak edenler vardır. Tabii böyle çok e, ne kadar amal olur gibi bir soru tabii ki soramam ama. Yani bu işi e, ekonomik çerçevede nasıl düşünmek lazım? Yani tabii ki bağlama göre değişecek. Ama çok büyük paralar dönmüyordur eminim. Sen ne dersin? Çok büyük paralar dönmüyor ama çok küçük paralar da dönmüyor. Yani... E, şey yanıltıcı işte toprak bedava taş bedava e, biraz da tahta aldık hı. E, bu bir hüsran bunun sonucu çünkü e, malzeme ne kadar doğalsa e, elimizde o kadar iş gücü gerekiyor hı hı. bu iş gücü arkadaşlarımız dahi olsa onların e, bir takım işte lojistik sorunları oluyor yemek yemeleri gerekiyor evet. e, Malzeme alınması gerekiyor değilse bir maliyet var hı hı. ama bu şehirdeki gibi işte e, efendim metro karesi 2500'e bir daha da amahtar keskin bili şu ben şunu tavsiye ediyorum bana e, hani danışmanlık da yaptığım e, evlerini de yaptığım insanlara diyorum ki şehirde başlayın küçülmeye evet. gerçekten küçülmeye başlayın çünkü evimizde o boş geçtiğimiz geç, geç, geçirdiğiniz her adım o bu evden Yürürken işte boşalttığınız her adım o her metrekare için e, toprakta bir alan özlüyoruz. Ve bunun bedelini ödüyorsunuz maddi manevi. E, olabildiğince küçülmeye çalışın. Hani 40 metrekare. Tamam 25 metrekarede, de 30 metrekarede yaşam gerçekten çok zor ama hı hı. E, mevsim müsaade ettiğinde, coğrafya müsaade ettiğinde 40-50 metrekare gerçekten konforlu yaşam alanları sunuyor bu o kadar düşünüldüğü kadar özellikle şehirlere baktığımız zaman işte 60 meslekörülük apartman daireyle kıyasla gidilir biliyorum ki. Tabii mi? tabii evet. 50 bin liralara 60 bin liralara bir eve sahip olmak mümkün. Çok hı hı. uzak değil. Hı hı. Evet çok çok doğru bir yere e, parmak bastım. Bizim de hep burada e, söylemeye çalıştığımız şey gönüllü olarak sadeleşmek, basitleşmek, e, küçülmek gıdamızda, giyinmemizde, yaşam şeklimizde, her şeyde sıkça söylemeye çalıştığımız bir şey. O açıdan bunda dayan bir ev inşasında da bu çok değerli, çok önemli bir düşünme biçimi. Çok doğru söylüyorsun. Senin bu eğitimine veya sana soru sormak isteyenler, senin iletişim kurmak isteyenler senin nasıl iletişecekler? Bir mail adresin veya bir web sitesi. E, info at harmonia bizim e, mail adresimiz ha, e, çalışıyor e, şey facebook'um artık e, çok da benim arkadaşlarımla paylaştığım bir facebook'um değil hı hı. her etkilerini kabul ediyorum orası bir e, paylaşım alanı hı hı. E, oradan etkilebilir iletişim kurabilirler e, kitabı, kitapta bir mail adresi var zaman bana kalınca diye. E, oradan iletişim kurulabilir. Ee, e, firmanın web sitesinde işte Harmonyo dendiğinde bulacaklardır muhtemelen. Google'da Harmonyo yazabilirler. Numaralı, evet, e, evet Google'a e, Harmonyo diyebilirler. Ekolojik Hı -hı. mimari diyebilirler. E, oradaki telefonlar zaten bizlerin cep numaraları. Hı -hı. E, benimki şu an biraz arızalı. hani Hı -hı. Birkaç, herhalde bir süre daha telefonum olmayacak ama bireriki gramlı telefonu hep Açık zaten. Mobil halde olduğumuz için... ofis telefonlarımız zaten... E, ...çalışan yok. Mail üzerinden devam evet. İn Tekrar Burada bir hazır. hatırlatma yapalım. info.at.harmonia.com.tr <gülüyor> e, e, Mail atabilirler. Harmonia'nın web sitesine bakabilirler. Melih Aşan'la yazabilirler. Ekolojik mimar yazabilirler. E, ulaşmak için yöntem çok. Melih çok teşekkür ederim. E, vakit ayırdığın için... Eğitimde de kolay gelsin, başarılar. Ee, çok az kaldı. Evet, teşekkürler. <gülüyor> Bir sonraki eğitim için e, de dediğimiz gibi başvurum yani e, katılmak isteyenler mail atabilirler, iletişime geçebilirler. Kübra'ya selam. Teşekkürler sağ tekrardan. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin, Sana görüşmek da sağlığın. Hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Tohumdan Hasada, ekolojik yaşam.